ve nşhedu anna Muhammede abdhu اما بعد. Fayyıbada Allah. İtka kullahu ve atiğu. İnnallah ma alizin itka ve alizinhum muhsinon. Kal قال الله تعالى ve jel fi kitabihi alkerim. Azze bilahi min Şeytanir rajiim. Ova mâ kana li mü'minin ve lâ mü'minetin izâ kadallâhu ve rasûluhü emran en yekûne lehumul min emrihim ve men ya'sil lâhe ve rasûluhü fekatallâ talâlen mübînâ. Sadakallâhul azîm. Âsâb Sûresi 36. ayette Cenab-ı Hak meal olarak Allah'ın ve Resûlünün hükmettiği bir konuda Mü'min erkek ve mü'min hanım hiçbir kimseye farklı bir görüş, muhayyerlik, tercih hakkı, onu kabul etmeme, itiraz etme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Rasulüne isyan ederse o apaçık bir sapıklığa, dalalete sürüklenmiş olur buyuruyor. Müminler sadece Allah'a teslim olan, bu teslimiyetlerini hayatlarında göstermeye gayret eden, önce kitabı tümüyle ölçü kabul edip, Resul'ün uyguladığı şekilde e, ahkamı tümüyle benimseyen insanlardır. Mümin olmayanlar dilediği gibi yaşayabilirler. Bilediği gibi inanır veya inanmayabilirler. Neticesine katlanmak şartıyla. İnsanların cehenneme gitme özgürlüğü de vardır. Ona sadece acırız ve bu yolun kendisi için dünyada ve ahirette iyi olmadığını söyleriz. Ama Müslümanım diyenlerin bu sözlerinde samimi olmaları ve hele... Müslümanların üzerinde yönetici bulunan insanların kendilerine çok daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Müslümanların da dostlarını düşmanlarını neye nasıl niçin destek olup olmayacaklarını Kur'an'dan ve Sünnet'ten yola çıkarak iyi tespit etmeleri gerekir. Evet. Hiçbir insanın hem Müslüman konumunda olarak hem Müslümanların yönetimini üstlenerek İslam'a ve Müslümanlara Kur'an dışı, sünnet dışı bir yol göstermesi, onları dinini tahrif edecek, dinini yönlendirecek bir çizgiye gitmesi, böyle bir hakkı kendinde bulması, Müslümanlara ve İslam'a bir ihanettir. Onlara karşı büyük bir hakarettir. Müslümanlar yönetime müdahale edemiyorlar ama yönetim Müslümanlara ve İslam'a müdahale etme hakkını buluyor. Bu kendi inançları olan laiklikle bile bağdaşmayacak acayip bir tavırdır. Laikliği tanımlarlar devletin dine, dinin de devlete karışmaması olarak. Eyvallah, dini devlete karıştırmıyorsunuz. Din devlete emredemiyor, hükmedemiyor, yasak koyamıyor. Niye şunu şöyle yapıyorsun, yapmıyorsun demiyor. Dini... Bu noktada devletsiz bıraktıkları gibi dinle, dinin devlete ait e, görüşlerini, hükümlerini de e, yok saydırdılar. Peki, laikliğin bu tarafını uyguladılar. Katı bir şekilde. Öteki tarafı devletin de dine karışmaması gerekiyordu. Diyanetin konumundan tutun da imamlara verilen maaşlara kadar ve yer yer dinle ilgili görüş bildiren hocaların devlet tarafından suçlu kabul edilmesine kadar devlet niye dine müdahale eder, niye karışır? Bu hakkı ve yetkiyi nereden, kimden almıştır? Ben Avrupa'da sekiz sene yaşadım. Hollanda ve Fransa'da benim yaşadığım sekiz sene zarfında bir tane Müslümanın Müslümanların hocası içeriye alınmamıştı. Hollanda veya Fransa hükümetleri tarafından. Diyeceksiniz ki Hollanda ne kadar bir memleket, kaç tane cami olur? Kaç tane cami olur? Ben varken 720 tane cami vardı. Hollanda'da. 720 tane ve bu 720 tane hocanın yer yer çok net ve açık hükümleri gündeme getirmesine, kafirlere karşı sert tavır takılmasına rağmen, tekrar edeyim, bir tane hocanın ben Hollanda veya Fransa hükümetleri tarafından sorguya çekildiğini, hapse atıldığını bilmiyorum. Ama burada aynı sözü söyleyemiyoruz. İçeriye girmeyen hocanın sayısı çok daha azdır. Eğer girenlerin sayısını, e, kimler olduğunu saymaya kalkarsanız işiniz çok zor. Ve artık kendilerini destekleyenlere de sıra geldi. Karşı çıkanlardan da öte. Ve bunların da ötesinde milletin gözünün içine baka baka Mümkün karılar gününü kutlarken o özelliğe sahip olarak mıdır bilmem. Neler söylediğini herhalde dünkü konuşmasından biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleriyle bugün uygulayamazsınız. Peki neyi, nasıl, ne zaman uygulayacağız? 14 asır önce de ne olmuştu? <gülüyor> Kur'an ne zaman indi? Peygamber ne zaman geldi? Ne zamana işaret ediliyor? Din belirli bir zaman hükmünü uyguladı, hükümler geçerli oldu da sonra o hükümler kim tarafından geçersiz ilan edildi? Allah 21. asrın insanlığı bilmiyor muydu? Ona uygun bir din göndermedi mi? Hükümler eskidi mi? Kim yenileyecek? Yeni bir ilah mı var? Allah'ın hükümlerini değiştirip bugünkü çağa uyduracak, güncelleştirecek. Din her zaman güncel değil midir? Namazın güncelleştirilmesi nasıl olur söz gelimi? 21. asırda oruç farklı tutulur diye altı saat mi oruç tutacağız? Bugünün hayat şartlarına, İstanbul'un trafiğine vesaireye mi uyduracağız ibadetleri ahkamı? 14 asır öncesi neyi çağrıştırır hepimiz için? Mümkün on asır dese, hurafelerin başladığı zaman dersiniz. Başka şeylerle tevil edersiniz. Hepimiz on dört asır önceki dinin ahkamını tümüyle tatbik etmek için gerekirse canımızı vermeye hazır değil miyiz Müslümanlar olarak? Din oyuncak değil. Efendim, kimsenin kendi keyfine göre hükümlerini değiştirme yetkisine sahip olduğu bir husus değil. Beyin cerrahına kimse ameliyat öğretmeye kalkmıyor. Güncelleştir bu tıbbını demiyor. Haddini biliyor herkes. Benim uzmanlık alanım değil diyor. İnsanların e, kimden neyin beklenmesi gerektiğini e, iyi hesap etmesi gerekiyor. Sizin evinize bir hırsız girse, sonra öğrenseniz ki hırsız hacca gitmiş olsa veya ne bileyim ahlak kitabı yazmış olsa, aferin benim hırsıza, hırsızlığı yaptı, evimi soydu ama e, ahlak kitabı yazan bir adammış. Aferin ona mı dersiniz? Yoksa evvela kendi malınızın çalındığının hesabını mı sorarsınız? Devlet adamından başka türlü bireysel hususlar beklenmez. Evvela Allah'ın indirdiği hükümleri tatbik etmek beklenir. hükümleri tatbik etmemenin suçluluğunu duyacağına bu hükümler değişmeli diyecek kadar milletin gözüne baka baka ben Allah'ın hükümlerini uygulamıyorum, kimse de benden hesap sormuyor ama ben Allah'ın hükümlerinin değiştirilmesini de istiyorum. Bu çağa uymasını istiyorum, bu zamana uymasını istiyorum. Ve halkımız hala alkışlayacak, hala tevil edecek veya desteklemenin bir yolunu bulacaklar. Allah hepimize her yaptığımızdan hesaba çekecek. Allah için mi seviyoruz sevdiklerimizi yoksa başka bir gerekçeyle mi? Allah için sevilecek özellikler bellidir. Kur'an'da tağut kavramı 8 ayette geçer. Bu havaya söylenmiş bir söz değildir. Tağutları inkar etmeden Müslüman olunmaz. İnkar etmeden. Kur'an tabiriyle küfretmeden. Evet. Evet. Faiz bir dünya gerçeği olarak faizi gören ama faiz lobilerine güya karşı çıkan bir anlayış var. İnsanları laikliğe çağıran hatta layıklıkla İslam arasında bir çelişki yok diye Mısır'da Libya'da dünya insanlarını bile laikliğe davet eden bir zihniyet var. Sinayı devlet müsaadesiyle yapılmasının önünü açan ama nikahlı bir kimsenin beraberliğini suç saydığı halde nikahsız insanların beraberliğini gayet kanuni olarak kabul eden bir yönetim var. Sadece fıkın Kur'an ve sahih sünnete dayanmayan alimlerin yorumlarına dayanan içtihat alanına giren hususlarla sınırlı olduğunu bu değişikliğin iddia etmek mümkün değil. Yapılanlarla ve söylenen ifadelerle denilmiyor ki denilmiyor ki biz hurafeler, bid'atler diyene karışan yanlışlıkları tatbik etmek durumunda değiliz. Tekrar edeyim. Hükümlerin Bugün aynı şekilde uygulanmasını isteyemezsiniz, uygulayamazsınız. Hangi hükümler? 14 asır öncesi hükümler. Cumhuriyet'in kurucusu da benzer şeyler söylüyordu. Demek ki gerçekten izinde bazıları. Gökten indiği zannedilen e, kitap yönetmeyecek bizi diyordu. Kur'an'daki hükümleri olduğu gibi kabul ettiği sadece bazı e, bidatlerin, hurafelerin bunların gözden geçirilmesini istemek gibi masumane bir istek olarak izah etmenin e, bu ifadeleri kesinlikle ne Türkçe açısından ne ifade açısından ne bulunduğu konum açısından mümkün değildir. Aklın ucundan bile geçmez. Öyle olmuş olsa o zaman insana demezler mi ki madem sen Kur'an'ın hükümlerini uygulamak istiyorsun sonraki içtihatları bir kenara bırak Allah'ın açıkça emrettiği farzları açıkça yasak kıldığı haramları devletin en azından müdahale ettiği bir alan sayma veya devlet eliyle içkinin, faizin I, zinanın, kumarın i, i, ne yapılmasını, i, mecburi gibi görülmesini i, engellemeye çalış. Daha önce de sık sık söylediğim gibi ilk ve orta öğretimde okuyan 18 milyon öğrenci hala putperest ayini yaptırılıyor devlet tarafından. Bir heykelin karşısında saygı duruşu İmanla, İslam'la en küçük çapta bir izah edebilir misiniz? Alakası var mıdır? Avrupa'da da, Rusya'da da, Çin'de de kalmadı böyle putperestlikler. Kimse Mao'nun heykellerinin önünde saygı duruşunda filan bulunmuyor bu çağda. Güncelle bakalım haydi. Çağı hiç olmazsa oku. Yani İslam'ın ahkamını 14 asır önceki hükümleri güncelleyeceğine, Atatürk ilkelerini, heykellerini bir güncelle Müslümanca çok mu zor? Peygamberler bunun için yaşadılar, bunun için ateşe atılmayı göze aldılar. Allah'ın dinini ulusalcı, vatancı, bayrakçı, milletçi bir din haline getir. Tek devlet, tek bayrak, tek millet. Sanki tek ilahdan bahsediyoruz. Dinin hükümleri değişti artık. Ulusalcı bir yaklaşım din haline getirildi. Ne denilse halk alkış nasıl olsa destek, alkış. Kimsenin hesap sorduğu, kimsenin incelediği, eleştirdiği yok. Peki Hz. Hüseyin niye hayatını feda etmişti. Niye Yezid'e karşı az bir sayıdaki insan olarak mücadele etmişti? Ebu Hanife niye e, halifeye başında Allah'ın da şeriatını e, tatbik etmeye ettiği iddia edilen yönetime karşı çıkmıştı? Sorulduğunda Hemen hepimiz Hanefi olduğumuzu söyleriz. Şafii de olsak ona saygımızı, hürmetimizi ifade ederiz. Peki onun yolu nasıl bir yoldu? Ve onun karşı çıktığı yönetim, bugünkü yönetimden çok daha berbat mıydı? Neyle hükmediliyordu o zaman en azından? Müslümansak, Allah'ın dinini en azından saptırmaya çalışan, tahrif etmeye çalışan, beşeri bir din haline getirmeye gayret eden devlet dinine olanca imkanımız ve gücümüzle karşı çıkmak zorundayız. Hak-batıl mücadelesi bugün Allah'ın diniyle devlet dininin karşılıklı mücadelesi haline gelmiştir. Camiler birer devlet dairesi, cami görevlileri birer devlet görevlisi konumundadır. Allah rızası için mi Atatürk'ten beri imamlara maaş veriliyor, öyle mi zannediyoruz? Bir devlet dini oluşturdular ve insanları ona bağlamaya çalışıyorlar. Diyanete ve onun çizgisine uygun olmayan tüm hocalar, tüm cemaatler sırayla e, ne yapılacak? FETÖ'leştirilecek, itibarsızlaştırılacak e, ve sonra e, sonra devlet kendi istediği şekilde zulmedecek. Biz de aferin devlet yönetimlerine diyeceğiz herhalde. Evet, Müslümanlar Dini eksik yaşayabiliriz. Bazı günahlarımız, bazı hatalarımız, yanlışlarımız olabilir. Ama Allah'ın dinini tahrif etmeye müsaade edemeyiz. Allah'ın diniyle oyuncak gibi oynanmasına izin veremeyiz. Biz Allah için yaşıyoruz. Allah içiniz. Ona aitiz ve ona döneceğiz. Kimsenin Cenneti, cehennemi yok. Allah'ın cenneti, cehennemi var. Biz kimsenin kulu değiliz. Allah'ın kuluyuz. Bunu bilen, bilmeyen yeniden değerlendirsin ve biz e her şeyden önce sokağa dökülmek veya e eylem yapmak taraftarı değiliz ama e, gerekirse canımızı da, her türlü varlığımızı da Allah yolunda seve seve veririz. Niçin? O insanların da, batılda olanların da kurtulması için. E, biz e, yeryüzünün halifeleri olmak, yeryüzünü ıslah etmek zorunda olan e, gönül ehli insanlar olmak durumundayız. Kavgayla işimiz yok. Ama Allah'ın dini için ashab nasıl bedeller ödediyse biz de o bedelleri seve seve öderiz. Son olarak Bakara Suresinde hepinizin manasını çokça duyduğunuz, bildiğiniz ayeti hatırlatarak hutbeye son vereyim. Sizden öncekilerin başına gelen sıkıntılar sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Sizden öncekiler öyle sarsıldılar, öyle zorluklar, deprem gibi sıkıntılar yaşadılar ki başlarında peygamber olduğu halde Allah'ın yardımı yok mu diyecek hale geldiler. Bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Onu hak edenlere Evet. Ela innā asan al-kalam wa abla al-nizam. Kelamullahül-Maliki Láziz Al-Allam. Kemal Allahü Tevārık ve Taala fil-kalam. Ve iza kureel Kur'an, fesṭmi ola ve anṣit ola l-kum turhamun. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim.